بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بديع السماوات والأرض ذي الجلال والإكرام ليس كمثله شيء ولا يعذب عن علمه شيء وهو بكل شيء محيط وهو على كل شيء رقيب الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء حفظا hamdul الله الذي تقدت عن الأشبذ تنzzeهت عن مشابهة الأمثال صف والhamdul الله الذي şehdet bir rububi yetetihi آhuh ودلت على yetetihi masnuati Yani Ezelden ebede kadar en güzel ve üstün övgüler alemlerin rabbine Allah'a mahsustur Yine ezelden ebede kadar en güzel ve üstün övgüler, Modelsiz ve örneksiz gökleri ve yeri sıfır yokluktan var eden, Büyüklük, azamet ve ikram sahibi olan Allah'a mahsustur. Onun hiçbir benzeri yoktur. İlminden hiçbir şey gizlenmez. Ve o her şeyi kuşatmaktadır. Her şeyin üzerine murakıp ve gözetleyicidir. Yine ezelden ebede kadar en güzel ve üstün övgüler Allah'a mahsustur. O öyle uludur ki ilmiyle her şeyi kuşatır. Kudretiyle her şeyin dengesini korur. Yine ezelden ebede kadar en güzel ve üstün övgüler Allah'a mahsustur. O öyle uludur ki zatı şerifi madde ve cisim olmaktan pak ve mukaddestir. Sıfatları gayrine benzer olmaktan pak ve münezzehtir. Yine ezelden ebede kadar en güzel ve üstün övgüler Allah'a mahsustur. O öyle uludur ki, ayetleri rububiyetine şehadet eder. Sun'u, masnuatı, vahdaniyetine delalet eder demektir. Her duanın başında bu keyfiyetle hamd yapılır. Allahümme ceal efudale salavatike ve berekatike ala seyyidina Muhammedin, seyyidil Murseline ve imamil mutteqine ve khatemin nebiyine عبدك برسولك، imam el-çiary ve kâid el-çiary ve, ve imam rahmeti Allahumma, bğathu el-maqam al-lâdi yâbituh bhi el-awâlon ve el-âhiron, ve al man bi-ihsan Yani, Allahumma, en üstün rahmetlerini, en yüce bereketlerini, efendimiz Muhammed'in üzerine yağdır. Zira o rasullerin efendisi, takva sahiplerinin imamı, nebilerinin sonuncusu, kulun, resulün, her hayrın imamı, her hayrın örneği, rahmetinin imamıdır. Allahumme, ilk ve sonların ona rıpta edecekleri makamı mahmuda onu gönder, ulaştır. Böylece aline ashabına ve kıyamete kadar hayatlarına çeki düzen vermekle iyilik yapmayı adet edinmekte ashabına uyanlara da en üstün rahmetlerini en yüce bereketlerini yağdır demektir. Başlangıç Zamanımızda itikatlar son derece sarsıldığı için kadın olsun erkek olsun bir müminin her şeyden evvel itikadını ehli sünnet ve cemaate göre tasih etmesi sonra çocuklarına da talim etmesi farzdır hatta her farzdan önce farzdır zira farzdan önce farz ilmi hal farzın içinde farz ihlas farzdan sonra farz öğrenilen ilimle amel etmektir tashihi itikat etmek sizin zikir dua ve ibadetler kabul edilemez imam-ı azamdan itibaren zaman zaman ehli sünnetten büyük alimler ehl sünnet itikadını özetlemektedirler. Onlara uyarak tasihî itikad için şübheden hakikate, tek çare, şuur ve Arapça-Türkçe olarak bedül emalinin tercüme ve şerhlerinin yazılmasına bizi muvaffak eden allah Teala'ya Elhamdülillahi Rabbil alemin diyerek hamdü senalar ederim. Sevgi bağı diye adlandırdığım risalede daha evvelden tasihi itikat için çocuklarımıza ezberlemesi kolay olur umuduyla Hicri 569'da vefat eden İmam Siracettin Ali bin Osman el-Uşi el-Fergani'nin Bedül Emali'sinin tercüme ve şerhini yazmıştım. Fakat okunmadığını işittim. Ağırıdır, uzundur, dır, dır diye şikayetler kulağıma gelince özellikle çocuklarımızın ezberlemesinin kolaylaşması için Bed'ul Emali'yi çıkarıp, yerine peygamberin ashabına ilk öğrettiği hadislerini özetleyip yazdım. Sonra, en az derecede mümin kul ile Allah Teala arasındaki irtibat ve alakadarlığının gerçekleşmesi, yani rıza ve sevgisinin kazanılması için her müminin yatağından kalkıp, tekrar yatağına gelinceye kadar sabah yahut akşam okuyacağı hizb-i azamı, vakitlere bağlı yapacağı bazı zikir ve kısa duaları, namazdan sonra yapılacak tesbihleri, vakte bağlı olmayan faziletli bazı duaları yazdım. Şüphesiz bu risale zikir ve tesbih için kafi derecede değildir. Fakat büsbütün mahrumiyetten de kurtarır. Özellikle hizb-i azam adlı dua ve tesbihler, ayetin nazmıyla, hadislerle sabittir. Ama kişi ne maksatla okursa, maksadı içinde vesile olur. Bu Risale'yi para mukabilinde satanlara rızamız yoktur. Bu Risale her mümine vakfımızdır. Umulur ki ruhumuza fatihalar okutturur. Hayırsever her Müslüman basabilir ve dağıtabilir. Neşreden ve okuyanlara selamlar olsun. Hadis-i şerifte, قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفيني ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأله فإذا قال إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأله Allah Teala şöyle buyurur. Kendimle kulum arasında namazı yani kıraati ikiye böldüm. Kulumun dilediği şey verilecektir. Mümin ve Müslüman kul, ezelden ebede kadar güzel övgüler alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur dediği zaman, Allah, Mümin ve Müslüman kulum beni övdü der. Mümin ve Müslüman kul, dünyada her canlının rızkını verir, ahirette sadece mü'min ve müslümanı esirger dediği zaman, Allah, mü'min ve müslüman kulum bana methu senada bulundu der. Mü'min ve müslüman kul, kıyamet gününün hükümdarıdır dediği zaman, Allah, mü'min ve müslüman kulum beni yüceltti der. Mü'min ve müslüman kul, ibadetlerimi sana tahsis ederim, sadece senden yardım dilerim dediği zaman, Allah, işte bu benimle kulum arasında ikiye bölünen iştir. Yani kulumun vazifesi bana ibadet etmesi, benim vazifem kendisine yardım etmemdir. Ve kulumun dilediği şey verilecektir, der. Mü'min ve Müslüman kul, bize gösterdiğin dosdoğru yola bizi ilet, onda yürüt. Dosdoğru yol, kendilerine nimet verdiğin enbiya ve tabiilerinin yoludur. Gazabına uğrayanların, ilmiyle amel etmeyenlerin yoluna ve doğru yoldan sapanların, bilgisiz amel edenlerin yoluna değil, dediği zaman, Allah, işte sırat-ı müstakim, dost doğru yol, kuluma tayin ettiğim yoldur. Kulumun dilediği şey verilecektir, der. Ve, El-dua'u huvel-ibâdetu, thumme qara'e, ve kâle Rabbukum, ud'ûni estecib lekum. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَقْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدُخُلُونَ cehenneme دَاخِر۪ينَ Dua ibadettir buyurduktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbiniz bana yalvarın size icabet edeyim İbadetimden uzaklaşıp üstünlük taslayan kimseler ileride boyunları bükük olduğu halde huzuruma gelip cehenneme gireceklerdir buyurur diye ayeti okudu Buyurulduğu üzere İman, ihlas, teslim şartıyla mümin ve Müslüman kul ile allah Teala arasında sevgi irtibatı yani rızasını kazanmakla alakadarlık namazla, zikir ve duayla yani yalvarışla gerçekleşir. Haytumâ kuntum fesallû aleyye fe inne salâtekum Nerede olursanız olunuz, benim üzerime salavat getirin. Çünkü muhakkak sizin salavatınız bana ulaşır diye hadisi şerifte buyrulduğu üzere ümmetle peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arasında sevgi irtibatı yani şefaatini kazanmakla alakadarlık Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala al seyyidina Muhammed diye salavat okumaktır. Yani Allahümme Efendimiz Muhammedin ve Efendimiz Muhammedin alinin üzerine rahmetler yağdır demektir. Salavat-ı şerifeler okumak, şefaatinin peşin bedelidir. Müminler arasındaki sevgi irtibatı, yani rıza, övgü ve dualarını kazanmakla alakadarlık ise, gönül birliği, ihlas, yani sevgi ve samimiyet üzere Allah için mümin kardeşine hediye vermek yahut hediyeleşmek, mümkün derecede fedakarlıkla karşılıksız borç vermek yahut vefadarlıkla vaktinde borcunu ödemek, Zayıflere zekat, sadaka vermek, hayırlı işlerde yardımlaşmak gibi hasletler ve gıyaplarında dahi رَبَّنَ اَغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ Yani, Ey Rabbimiz, beni, ebeveynimi ve bütün müminleri hesap vermenin yükseldiği günde mağfiret et demektir. Ve, Rabbenağfir lene ve liihvanina'llezina sabaquna biliman ve la tec'al fi kulubina gilla lillazina amenu Rabbena innaka raufur rahim. Gibi dualarla dua etmekle gerçekleşir. Yani ey Rabbimiz bizi ve daha önce imanla bizi geçmiş olan din kardeşlerimizi yarlıga, Kalplerimizde iman edenlere karşı bir kin bırakma ey Rabbimiz. Şüphesiz ki sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin. Biz kul ile Allah arasındaki, ümmetle peygamber arasındaki, ümmetin yani mümin kardeşlerin arasındaki sevgi irtibatı yani alakadarlığa sevgi bağı ismini vermekteyiz. Kula gelen ilahi feyz, onun imanı, ihlası, teslimi, duası yani yalvarışı nispetindedir. Eğer bu bağlardan biri zayıf olursa, Allah ve onun Resulünün sevgisi de zayıf kalır. Dolayısıyla iman zayıflar. Müminlerin iman kardeşliği tesbihi kopmuş olur. Evlat ve kardeşlerimizin tevhide imanın, İslam ve ihsanın gerektirdiği bağlara değer vermelerini, uslu olsun, geveze olsun, üç tabaka Müslümanı kucaklamalarını, büyüklere saygı, küçüklere şefkatle, hem cinslerine değer vermelerini dileriz. Bu sevgi irtibatı ve alakadarlık, bir mezhebe, meşrebe, zümreye mahsus değil, umum ümmetin vazifesidir. Bununla birlikte, mümin kardeşlerimizden biri, bizimle gönül bağlılığı yapmak isterse, bağlılığından bizi haberdar etmesi gerekir. 24 saatte bir sefer, sabah veya akşam hizbi azamı okumalıyız. Vakit dualarını ezberleyip, Tatbik etmeliyiz. Ezberlemeyen yüzünden okumalıdır.